1748 numaralı konu, Hz. Ali'nin Ramazan geldiğinde hutbe irat etmesi, Hz. Ali Ramazan ayı geldiğinde sabah ve ikindi namazlarından sonra şu hutbeyi irad ederdi, bu, Allah Teala'nın onda orucu farz kıldığı bir aydır, bununla birlikte gecelerini sabahlara kadar ibadetle geçirmeyi farz kılmamıştır, sakın herhangi biriniz, falan kişi oruç tuttuğunda ben de oruç tutar, iftar ettiğinde ise iftar ederim, demesin, Biliniz ki oruç sadece yemekten ve içmekten kesilmek değildir. Oruç, bunlarla birlikte yalandan, batıldan ve küfürden sakınmak demektir. Ramazan ayı girmeden önce oruç tutmayınız, hilali gördüğünüzde oruca başlayınız, yine hilali gördüğünüzde de bayram yapınız, eğer hava kapalı ise Ramazan'ı 30'a tamamlayınız.